...teknolojinin karanlık yüzü. Müzik Hazırlayan ve sunanlar... ...Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu. Açık Radyo Teknoloji'nin Karanlık Yüzü ve teknoloji.lostar.com adresindeki blogumuzdan hepinize merhaba. Ben Murat Lostar. Banu Zeytinoğlu ne yazık ki bu hafta bizimle birlikte değil ama geçen haftaki konuğumuz Tuğrul Sevim sağ olsun kırmadı yine geldi. Çok keyifli sohbetimize. Biraz kaldığımız yerden biraz da yeni konularla devam edeceğiz. Tuğrul hoş geldin. Merhabalar bankacılık ve işte ordunun hukuksal düzenlenmesini keyifle konuştuk. Belki ona çeşitli noktalarda tekrar geleceğiz ama bugün için yeni bir konu belirledik seninle. Evet. Neydi? Elektronik ticaretin güvenliği konusunda. Evet. Bunun düzenlenmesi gerekli mi? Düzenlenirse nasıl düzenlenir? Tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları nedir? Neler yapabiliriz? Bu elektronik ticaret üzerinde çıkan problemlerden. Neli problemler çıkıyor ve neler yapabiliriz? olabildiğince genel bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Tamam. İstersen önce şuradan başlayalım. Hı hı. Problem çıkıyor mu? Ya da piyasa bu anlamda kendisini düzenleyemiyor mu ki dışarıda bir düzenleme yapmaya ihtiyacı var? Yani sonuçta ben bir elektronik ticaret sitesiyle ilgili bir problem yaşarsam nasıl olsa bu bir hı hı. serbest piyasa ekonomisidir. Ben alternatif bir şeyden, sağlayacak alternatif bir siteden çok rahat alabilirim. Sonuçta ikisi de yani bir tık uzaktalar birbirlerine. Evet. Dolayısıyla hani sadakat eskisi gibi köşe başındaki bakkalla sınırlı olmak zorunda değil elektronik ticarette. Kesinlikle. Ne dersin? Nasıl problemler çıkıyor? Şöyle problemler çıkıyor. Aslında bakkal örneği çok iyi. Eskiden tanıdığımız bakkal amcaya gidip e, onun e, güvendiğimiz için, onu bildiğimiz için ondan bir şeyler alabiliyorduk. Yanındaki bakkala gidip gitmemek bizim tercihimizdeydi. Şu anda e, gördüğümüz tek şey o site tasarımları. Hangi site tasarımları daha çok güven veriyorsa, daha iyi, daha büyük gözüküyorsa ona gidiyoruz. Biraz da yorumlara bakıyoruz. E, ne kadar zamanda teslim